Alışveriş merkezlerinde 100 TL ve üzeri alışverişe araba çekilişi oluyor. Bu çekilişlere katılmak doğru mu? Eğer hediye çıkarsa e, almamızda bir mahsur var mı demişler. Şimdi zaman zaman AVM'lere falan gidiliyor. Orada alışveriş teşvik amacıyla bonus dediğimiz şeyler oluyor. Yahut da elinize bir kupon veriyorlar, çekiliş yapılıyor. Belirli bir zaman sonra işte şunlara araba, şunlara falanca buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bazı şeyler çıkıyor. Evet, ee, bu şey zaten siz buzdolabı alacaktınız, gittiniz aldınız bir kağıt verdiler, ondan da araba çıktı, Ala, alabilir misiniz? Evet. Ee, zaten e, elbise alacaktınız, belirli bir meblağ üzerinde bir alışveriş yaptınız. Size bir makbuz verdiler, fiş verdiler. Daha sonra çekiliş yapıldı size. Buzdolabı çıktı diyelim. Ee, bu çıkan şeyleri almanızda değinen bir sakınca yok. Zira e, bu e, diyelim piyango değil. Zaten siz alışveriş yapıyorsunuz. Karşı taraf bunu niye yapıyor? Yani onun için... Satışı artırmak için yapıyor. Şöyle mi hocam? Ee, yani... O çekilişe katılmak için ekstra bir bedel ödememek mi gerek? Evet, böyle bir şey ödemiyorsunuz zaten. O çekiliş için ilave para ödüyorsanız o nedir? E, piyangodur. Yani onu almanız caiz olmaz. Ama e, zaten elbiseyi alacaktınız. Hı hı. Zaten çamaşır makinesini alacaksınız. E, ne yapıyorsunuz? E, bunları satın alıyorsunuz. O dükkan sahibi de size bir fiş, makbuz neyse... Bir şeyler veriyor, belirli bir zaman sonra size çıkarsa o ne takdir ediliyorsa onu almanızda bir sakınca yok. Zira o çıkan şeyi almak için ilave bir para ödemediniz.